peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teâlâ'ya'dır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz hicret hazırlığını tamamlıyordu. Öğle sıcağında Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e geliyor, Rabbinden izin çıktığını ve hazırlanması gerektiğini bildiriyordu. Ebubekir Bekir Efendimiz dört aydır bu günü bekliyordu. Alemlere rahmet olanla uzun bir yolculuk başlayacaktı. Yeryüzünde Ebu Bekir Efendimiz'den daha bahtiyar kimse olamazdı. İki sevgili yolları beraber yürüyeceklerdi. Akşam karanlığında Peygamber Efendimiz tekrar Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in evine gidecekti. Karanlıkta yola çıkacaklardı. Öbür taraftan Peygamber Efendimizi öldürmeyle görevli Mekke'nin gençleri haneyi saadeti kuşatmışlardı. Peygamber Efendimiz her gece Kâbe'de namaz kılmak için evinden çıkardı. Şimdi gençler o vakti bekliyorlardı. Gece olmuştu. Her taraf karanlıktı. Peygamber Efendimiz kendi yatağına Hazreti Ali Efendimizi yatırmıştı. Dualar etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam evinin kuşatıldığını görüyordu ve haneyi saadetlerinden çıkıyordu. Rahmanı Rahim'e sığınıyordu ve Yasin Suresi'ni okuyarak çıkıyordu kendisini öldürmeye gelenlerin arasından geçip gidiyordu. Yasin, Hikmetli Kur'an'a andolsun. Sen elbette ki gönderilmiş elçilerden'sin. Dost doğru bir yol üzerinde. Üstün ve çok merhametli Allah'ın indirdiği Kur'an yolu üzerindesin. Babaları uyarılmamış. Bu yüzden de kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için gönderildi. Andolsun Onların çoğuna O söz hak oldu Artık onlar inanmazlar Biz onların boyunlarına Halkalar geçirdik Çeneler ne kadar dayanmıştır Onun için kafaları yukarı kalkıktır Önlerinden bir set Arkalarından bir set çektik de Onları kapattık Artık görmezler Onları uyarsan da Uyarmasan da Onlar için birdir inanmazlar Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rabbinden korkan kimseyi uyarabilirsin İşte böyle bir bağışlanma ve böyle güzel bir mükafatı müjdele buyuruluyor Ve iki yolcu gecenin sessizliğinde gecenin karanlığında Yemen tarafına doğru Sevr Dağı'na doğru yürüyorlardı Kalplerinde ve dudaklarında dualar vardı, niyazlar vardı Bütün varlıklarıyla Rabbi Rahim'e sığınmışlardı Yürüyorlardı. Ayet ayet, sure sure yürüyorlardı. Gecenin karanlığında kalpleri Allah Allah diye atan kalpleriyle yürüyorlardı. Yollarda halafet vardı. Bedenlerde ruhlarda lezzetler vardı. Allah için her şeyden geçerek yürümek ne muhteşem güzellikti, ne tarifsiz lezzetler iklimiydi. Melekler hayran hayran seyrediyorlardı. Yeryüzünde salına salına yürüyen Allah'ın iki sevgili kuluydu. Allah onları severdi. Onlar Allah'ı severlerdi. Hem de en şiddetli bir sevgiyle severlerdi. Sevgili uğruna fedakarlıklarsa hayatın en anlamlı anlarıydı, zamanlarıydı. Şimdi Sevr dağının yamaçlarındaydılar. mağarasına varacaklardı. Mağarada konaklayacaklardı. Sevr Dağı'na çıkmak kolay değildi. İki sevgili biraz zorlansalar da Sevr Mağarası'na ulaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz'in mübarek ayakları yara bere içinde kalmıştı. Çağımızın önce alimlerinden Büyük İslam tarihcisi Muhammed Hamidullah İslam peygamberinde anlatıyor. Mağaraya varır varmaz Sadık dost Ebu Bekir ilk olarak içeriye girdi. İçerisini süpürdü ve yılan çıyan gibi zararlı hayvanların girmesine mali olmak için Üzerindeki örtüyü yırttı, delik deşikleri bununla tıkadı Sonra Rasul Ekrem'i içeri çağırdı Hadislerde verilen bilgilerde görülmektedir ki Yırtarak delikleri kapamada kullandığı bez kafi gelmemişti Ve son bir deliği de bu sebeple bizzat kendi tüpüyle kapatmıştı Gerçekten de bu delikten gelen bir yılan onu fena halde ısırmıştı Resulullah ise son derece yorgun bulunduğundan Ebubekir'in dizine başını koymuş uyuyakalmıştı. Ebu Bekir topuğunda hissettiği acıya rağmen hiç kımıldamamak için büyük gayret gösterdi. Ve fakat çektiği acı sebebiyle gözlerinden boşanan yaşlar Resulullah'ın yüzüne de döküldüğünden onu uyandırıyordu. Ne olduğunu öğrenince de Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam o sırada Elinde bulunan yegane çareye başvurdu. Kendi tükrüğünü ilaç olarak ısırılan yere sürdü. Gerçekten de bu ilaç yarayı iyileştirmeye gayet tesir olmuştu. Az sonra ceryan eden bir olay olmuştu. Onların mağaraya sığınmasından sonra bir örümcek zuhur edip mağarenin giriş kısmına bir ağ örmüştü. Ayrıca bir güvercin çifti de bu sakin mahalde bulunan bodur ağaç dallar arasında kendileri için bir yuva yapmaktaydılar. Resulullah'ın gece vakti buraya gelmesinden ürkmemişlerdi. Ertesi gün de yumurtasını yumurtlamışlardı. Peygamber Efendimizin evini ablukaya alan ve öldürmek için çıkmasını bekleyen gençler gecenin geç saatinde içeriye giriyorlardı. Yatakta Hazreti Ali Efendimizle karşılaşıyorlardı. Rasul Ekrem'in gitmiş olduğu belli oluyordu. Hemen haber Mekke'nin öncülerine bildiriliyordu. Bu haber onları deliye döndürüyordu. Ebu Cehil koşarak Hazreti Ebu Bekir Efendimizin evine geliyordu. Karşısına Hazreti Esma çıkıyordu. Hazreti Esma'ya babasının nerede olduğunu soruyordu. Esma radıyallahu anh'a bilmiyorum diyordu. Ebu Cehil, Ebu Bekir Efendimizin Resulullah ile beraber gittiğini anlayınca daha bir öfkeleniyor ve Hazreti Esma hatuna şiddetle bir tokat vuruyordu. Mekke müşriklerin öncüleri hemen darun netvede toplanıyorlardı. İki karar arıyorlardı. Birincisi kim Muhammed'i ve Ebubekiri ölü veya diri ele geçirirse kendisine yüz deve ödül verilecektir. İkinci karar ise şehrin en iyi iş sürücüleri bulunup hemen izleri sürülecek ve yakalanacaklar şeklindeydi. İş sürücüler hemen yollara düşüyorlardı. Sevr mağarasının yakınına kadar geliyorlardı. Ebu Bekir Efendimiz son derece heyecanlanıyor, telaşlanıyordu. Bu telaş kendisi için değildi. Allah'ın Resulü'nün yakalanması ihtimali nedeniyleydi. İş sürücüler eğilseler mağaranın içindeklerini görebileceklerdi. Ama örümcek ağı, güvercinlerin yumurtası onların umutlarını kırıyordu. Yine de Ebu Bekir Efendimiz ileri boyutta telaş içindeydi. Peygamber Efendimiz mahsun Allah Allah-u Teala bizimle beraberdir. Üçüncüleri Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir? İz sürücüler çevreyi taradılar ama bir iz bulamadılar. Medine'ye gideceği büyük bir ihtimaldir diye biliyorlardı. İz sürücüler hemen Medine yollarına revan oldular. Peygamber Efendimiz'in hayatında belirgin bir çizgi vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam genelde dua halindeydi. Daima Rabbi Rahim ile söyleşi halindeydi. Derdini, dileklerini, ihtiyaçlarını daima Rabbine arz ederdi, Rabbine söylerdi. Peygamber Efendimizin bu yolculuk nedeniyle duası şöyleydi. Hiçbir şey olmadığım halde beni yoktan var eden Allah'a hamdolsun. Allah'ım dünya korkusuna, zamanın şer ve afetlerine, Gecelerin ve gündüzlerin bela ve müsubetlerine karşı bana yardım et. Allah'ım yolculuğumda benimle beraber ol. Benden sonra aileme halifem ol. Bana verdiğin rızkı bereketli kıl. Sadece kendini beni ziril et, boynumu eğdir. Ey Rabbim sadece ahlakım üzere beni doğrult. İyi ahlak üzere beni dost doğru kıl. Beni kendine sevdir. Beni insanların insafına bırakma. Ey güçsüzlerin Rabbi, sen benim Rabbimsin. Senin göklerle yeri aydınlatan yüce zatına sığınıyorum. O zatın ki karanlıklar kendisiyle aydınlanmış. Öncekilerle sonrakilerin işi onun sebebiyle düzeltilmiştir. Beni gazabına maruz bırakma. Öfkeni üzerime indirme nimetinin kaybolmasından, azabının üzerime gelmesinden, afiyetinin üzerimden silinmesinden ve bütün gazaplarından sana sığınırım. Yakarışlarım sanadır. Bana yapabileceklerimin en hayırlısını yapma gücü ver. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Peygamber Efendimiz ve Sadıgari Yari Ebu Bekir Efendimiz Sevr mağarasında üç gün kaldılar. Cuma. Cumartesi ve pazar günlerini mağarada geçirdiler. Üçüncü gün rehberlik yapacak olan Abdullah bin Ureykıt iki deveyi mağaranın yakınına getirdi. 13 Eylül 622 Pazartesi gecesi Medine'ye yolculuk başlıyordu. Develerine bindiler ve yola koyuldular. İnsanın vatanından evladı iyalinden ayrılması kolay değildi. Peygamber Efendimiz Havzere denilen yere geldiğinde Mekke'ye dönerek, ''Ey Mekke! Vallahi ben eğer çıkarılmamış olsaydım senden çıkmazdım. Bana senden daha güzel bir yer yoktur. Ama ne var ki kavun beni senden çıkardı.'' Böylece Mekke'ye veda ediyordu. Mekke canlı bir varlık gibiydi. Duyarlılığı olan bir varlık gibiydi. Bu varlığa sesleniyordu. Her varlığın bir bilinen yanı vardı. Bir gönünen yeri vardı. Bir de bilinmeyen ve görünmeyen tarafı vardı. Öyle denirdi, şehirlerin de ruhu vardır denilirdi. Fiziki varlıkların bir de metafizik boyutu vardı. Biz bunu Uhud ile ilgili orarak da görüyorduk. Peygamber Efendimiz, Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz buyuruyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık Mekke'den ayrılıyordu. Hüzünle ayrılıyordu, hüzünle sesleniyordu. Bu sırada Kasas suresinin 85. ayeti cellesi nazil oluyordu. Kur'an'ı sana indiren ve onu okumayı sana farz kılan Allahu Teala elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki Rabbim kimin hidayet üzere olduğunu ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu bilendir buyuruluyor. Rahmanı Rahim sevgili Rasulüne bir muştu veriyordu. Mekkeden Medine'ye giderken bir gün Mekke'yi fethedeceğini bildiriyor. Bu müjdeyi veriyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.